Peygamberlerin Tesbihi Aleyhimüsselam Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın tesbihi Allah'ı hamd ederek tesbih ederim. Senden başka ilah yoktur. Hamd sanadır. Ey tasayı gideren, Kederi kaldırıp ferahlatan, Zorda kalanların duasına icabet eden, Dünya ve ahiretin, Rahman ve Rahimi olan Allah'ım. Adem Aleyhisselam'ın tesbihi Senden başka ilah yoktur Allah'ım. Seni hamd ile tesbih ederim. Ben günah işledim. Nefsime haksızlık ettim. Beni bağışla. Sen bağışlayanların en hayırlısısın. Tevbemi kabul et. Sen şüphesiz tevbeleri kabul eden ve merhameti bol olansın. Nuh Aleyhisselam'ın Tesbihi Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, övgüye layık olan Allah'ı tesbih ederim. Yaratan, var eden Allah'ı tesbih ederim. Güzel olan, hakiki güzellik sahibi Allah'ı tesbih ederim. Çok acıyan ve çok merhametli olan Allah'ı tesbih ederim. İbrahim Aleyhisselam'ın tesbihi. Kainatta en yüce olan Allah'ı tesbih ederim. Bütün alemlerin içinden Nuh'u selamete çıkaran Allah'ı tesbih ederim. Günahına tevbe eden Adem'i bağışlayan Allah'ı tesbih ederim. Gece karanlığının takdis ettiği, gündüz aydınlığının yücelttiği Allah'ı tesbih ederim. İsmail aleyhisselamın tesbihi Kalplerdeki bilgiye ulaşabilen Allah'ı tesbih ederim. Göklerde ve yerde kendisine gizlilik bulunmayan Allah'ı tesbih ederim. Çok acıyan ve çok merhametli olan Allah'ı tesbih ederim. İshak aleyhisselamın tesbihi Bir ve tek olan Allah'ı tesbih ederim. Büyüklerin büyüğü olan Allah'ı tesbih ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim. Yusuf Aleyhisselam'ın Tesbihi Merhametli olan, acele etmeyen Allah'ı tesbih ederim. Bizi gözetleyen, dikkatinden bir şey kaçmayan Allah'ı tesbih ederim. Cimrilik etmeyen, çok cömert olan Allah'ı tesbih ederim. Zengin olan, her şey kendisinin olan, Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah'ı tesbih ederim. Eyub Aleyhisselam'ın Tesbihi Şanı yüce ve güzel olan Allah'ı tesbih ederim. Yüce ve övgüye layık olan, her zaman övülen Allah'ı tesbih ederim. Her şeyi bol veren ve zengin olan Allah'ı tesbih ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim. Sıkıntıyı gideren Allah'ı tesbih ederim. Yunus Aleyhisselam'ın Tesbihi Hükmeden en büyük olan Allah'ı tesbih ederim. Yaratan, var eden Allah'ı tesbih ederim. Gücü olan, dilediği her şeyi yapmaya gücü yeten Allah'ı tesbih ederim. Şanı büyük olan Allah'ı hamd ile tesbih ederim. Hak olan Allah'ı tesbih ederim. Dilediğine nimetini daraltan, dilediğine nimetlerini bolca veren Allah'ı tesbih ederim. Dilediğini nimetlerinden yararlandıran Allah'ı tesbih ederim. Gerçek hakim olan Allah'ı tesbih ederim. İsa aleyhisselamın tesbihi. Dirilten, varis olan Allah'ı tesbih ederim. Her zaman var olan, hükmü devamlı olan Allah'ı hamd ile tesbih ederim. Büyük olan Allah'ı tesbih ederim.